Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Bilim danışmanı Doktor Erol Kesici. Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsalılarıyla dikkat çeken Salda gölüne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Doktor Erol Kesici son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti. Gölün yoğun ziyaretçi baskısı nedeniyle tehlike altında olduğunu söylüyor ve göl çevresinde araç insan trafiğinin yarattığı bu ciddi kirlilikler tarım için yeraltı sularının aşırı çekilmesi ve de göl çevresinde kıyı işgal düzenlemeleri çeşitli amaçlarla hala devam etmekte. Doğası gereği suyunu dışarıya boşaltamayan ve su kalitesi bakımından çok kırılgan olan Salda Gölü'ndeki endemik canlılar da tehlike altında. Son yıllarda artan göl insan faaliyetleri çevresel boyutta bir tehdit unsuru dedi Dr. Kesici ve devam etti. Çok kırılgan bir yapıya sahip olan beyaz tortul kayaçların bilhassa göl kıyı kesimlerinde oluşamaması sonucu göl kıyı kesimlerinde su çekilen alanlarda beyazlıkların yerine Kararmalar oluyor dedi ve yaptıkları son araştırmalarda kıyılardaki siyahlaşmaların yanı sıra kıyı ve su içerisinde kirlilikten kaynaklanan salyalaşmaların da göl içinde büyük tehlike oluşturduğunu anlatırken mutlak surette aşırı alg artışı sonucu oluşan ve kokan bu salyalaşmaların kıyı ve su içerisinden bilimsel yöntemlerle temizlenip ortamdan uzaklaştırılması gerekmekte diye konuştu. Bilimin yapı işgaline yol açmaması gerektiğini söyleyen doktor, Kesici, Mars'la ilgili bilgilerin araştırılması, yer yerkürenin Mars'la karşılaştırılması bakımından da evrimin bir parçasının, bir belgesinin yok olmaması yönünde olmalı, göl korunmalı, bu izler silinmemeli, kaybolmamalı. Salda Gölü doğal miras ilan edilerek yaşama ait süreci öğrenmek için bilim dünyasının doğal laboratuvarı ve insanların da bu miras oluşumunu ziyaret edebilecekleri bir doğal müze olarak Kalmalı dedi Doktor, Kesici bilimsel araştırmalarla ilgili Salda Gölü çevresinde yapılacak hiçbir yapılaşmaya başka yapılaşmalara yol açmaması için de izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre otizm spektrum bozukluğunda hava kirliliğine daha fazla maruz kalınması hastaneye yatış riskini arttırıyor. Çalışma bu bağlantının erkek çocuklar arasında kız çocuklarına zarar daha yaygın görüldüğünü de belirtmiş Otizm spektrum bozukluğu semptomları ve şiddetli değişkenlik gösteren sinir gelişmesi bir bozukluk olarak tanımlanmış. Genelde ilaçlar, takviyeler ve diyetlerle ana semptomlar iyileşebiliyor. Hava kirliliğine birkaç gün veya hafta maruz kalınmasının sistemik ve sinirsel inflamasyonu tetikleyerek otizmli insanların hastane yatışlarını arttırdığı düşünülüyor. Araştırmacılar hava kirliliğine kısa zamanda maruz kalınmasının okul yaşlarındaki çocukların semptomlarını kötüleştirebileceğini öne sürüyor. Raporda bir çocuğun sinir sisteminin bir yetişkininkine göre çevresel faktörlere karşı daha açık daha duyarlı olduğu belirtildi. Farklı araştırmalar ise hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın otoimmün hastalık riskini artırabileceğini de bulmuştu. Hava kirliliğini bir an önce engellememiz gerekiyor. Ulusal Uzay Araştırma Ajansı INPE bu ay Brezilya Amazonlarında şimdiye kadar 36.850 yangın alarmı bildirdi. Bu geçen yılın tamamına göre %120'lik bir artış ve INPE'nin 43.933 uyarı yayınladığı Eylül 2010'dan bu yana herhangi bir ay için en kötü kayıt. Bununla birlikte bu yıl şimdiye kadarki toplam yangın uyarıları 2021'in tamamında kaydedilenin çok üzerinde. Amazon'daki yangınlar bölgedeki yanma mevsim olarak kabul edilen Ağustos ve Eylül aylarında zirve yapıyor. Yağmurların azalması, çiftçilerin sık sık ormansızlaştırılmış alanları ateşe vermesini bu kolaylaştırıyor. Kuraklık yani su olmaması. 1998 yılına dayanan INPE uydu verilerine göre bu ay Eylül ayı için ortalama 32110 yangınla Çoktan aşmış durumda Brezilya'nın yağmur ormanlarında görülen bu tahribat genellikle seçim yıllarında ortaya çıkıyor. Seçim yıllarında kolluk kuvvetleri çekiliyor ve ağaç kesimine karşı koruma politikaları değişiyor daha fazla oy toplamak için. Geçen yıl Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda yani COP26'da tüm ülkeler, Ulusal Eylem ile Paris Anlaşması'nın sıcaklık hedefleri arasındaki açığı kapatmak için 2030 iklim planlarını yeniden gözlem geçme ve güçlendirme konusunda anlaşmışlardı. COP26 Başkanı Alok Sharma tarafından da vurgulanan 23 Eylül, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İlerleme Raporu'nun güncellenmiş iklim planına dahil etmek için son tarihti. Bu tarihe kadar Glasgow Paktı'nı imzalayan yaklaşık 200 ülkeden sadece 23'ü güncellenmiş, 2030 iklim planlarını sundu. Bunların çoğu ana hedefleri güçlendirmek yerine daha fazla politika ayrıntısı sundu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin geçen yıl verilen taahhütlerini yerine getirmek için çalıştı ancak iddialarını güçlendirmedi. Hindistan'sa COP26 Başbakan Narendra Modi'nin verdiği sözleri 4 sayfalık bir resmi belgeye dönüştürdü. İklim analitiği CEO'su Bill Hare diyor ki sonuç olarak COP26 sonrasında gerçekten çok az ilerleme var. Politika, jeopolitik ve enerji piyasalarında kargaşaya sürükleyen Ukrayna'nın işgali tarafından hala yönetiliyor. Ancak bu ülkelerin ilerlemeleri de gerek demiş. Evet, iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.